Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konu başlarımız Meta Yaksur'un misafir. Seferi olan kişi namazını ne zaman kısaltmaya başlar? Ne zaman kısaltır? Hattesena i̇bn Beşyar, Beşşar, Hattesena Muhammed bin Cafer, Hattesena Şube, An Yahya bin Gezit el-Hünayi, Kale, Seyltü Enes bin Malik, Yahya bin Gezit el-Hünayi, e, Enes bin Malik'e Anka, e, enes bin malik, an, an sala. E, namazın kısaltılmasından sordum diyor. Tabi namazın kısaltılması derken cevaba göre biz e, şu anlamı verebiliriz. Namazın kısaltılması ne zaman başlar süresi? Yani ne zamandan itibaren başlar? Yani ne kadarlık bir mesafe ile başlar şeklinde e, bir ifade, bir soru var. E, enes bin Malik de buradaki rivayete göre Şöyle demiş. Feale Enes, kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ haraca mesîretü 3 ev 3 ferasah. 3 mil ya da 3 farsahlık bir yola çıktığı zaman ki şubetün şekke burada şek ifadesini şube kullanılıyor. Yüsallî rekkateyni. Hazreti Peygamber Namazı iki rekat kılardı. Şimdi buradaki rivayet oldukça kısa. Yani hangi şartlarda nasıl ve ne şekilde olduğuna dair bir ayrıntı yok. Ama genel bir e, malumat veriyor. Orada O da şu. Hazreti Peygamber 3 e, millik ya da 3 fersahlık, e, fersahlık bir yolculuğa çıktığı zaman... Asgari olarak 3 mil ya da 3 fersahlık bir yolculuğa çıktığı zaman... Namazın iki rekat kılar. Tabi burada ya ifadesi, yani ev edatı, bu bir şekki, yani bir şüp, şüpheyi ortaya koyuyor. Bu ifade, bu ifade ilk bakışta Enes'ten kaynaklanmış gibi algılanabilir. Daha doğrusu anlaşılabilir. Çünkü metne baktığımız zaman bu ifadenin Enes bin, Res bin Malik Allahu anh kaynaklandığını düşünmemizde herhangi bir sakınca yok. Ancak bu e, durumu, bu yanlış anlaşılmaya ortadan kaldırmak için de Ebu Davud şubetün şekke yani burada şek ifadesini kullanan senete geçen şube yapmıştır diyor. Yani şube bunu naklederken hocasından aldığı rivayetin hangisi olduğu konusunda yani hocasından aldığı rivayette geçen sürenin yani mesafenin daha doğrusu mesafe ilgili ölçünün hangisi olduğu konusunda bir şek irade etmiş. Şimdi peki burada selaseti emyal burada mil ifadesi bir mil şöyle söyleyelim bir saniye. yaklaşık 1 kilometre 609 zaten ediyor. Yani 1 mil, tabii bu kara mili, e, deniz, deniz mili değil, 1 kilometre 609 santim şeklinde tecelli ediyor. Dolayısıyla 3000 mil olduğu zamanda da e, şöyle hesaplayacak olursak, yaklaşık 4 kilometre civarında, evet, 4 kilometre 828 metre, yani e, Ortalama 5 kilometre civarında. Peki fersah olarak baktığımız zaman ise bir fersah. Burada tabi farklı bir şey var. Bir fersah 5.685 olarak geçiyor bu ki 17 civarında falan. Dolayısıyla burada bir farklı bir yani ölçü birimi söz konusu. Bundan dolayı da yani ölçüleri konusunda 3 mil mi yoksa 5 farsah mı konusunda net bir bilgi burada söz konusu değil. Yani hangisinin doğru olduğunu. Ha bunu buna karşılık da bunu ortaya koyacak olan farklı rivayetler var. İşte burada mesela Hattesana Zühey bin Harp, Hattesana İbni Uyayna, An Muhammed bin El Münkedir ve İbrahim bin Meyser'e Semi'a, ki rivayette, senette Muhammed bin El Münkedir ile İbrahim bin Meyser'e herkesi Eves bin Malik'ten işitmişler. O şöyle demiş, Sallaytü maa resulül Sallallahu aleyhi ve sellem, Ez-Zuhra bin medine Erba'an, Vel-asre bizil huleyfeti rek'ateyni Şimdi burada size düşen görev şu, Medine ile Zul-Huleyfe adı verilen yer arasındaki mesafe ne kadar? Mesafe ne kadar? Yani kaç kilometreye tekabül etmektedir? E, el es Mal diyor ki e, resul sallallahu aleyhi ve birlikte öğle namazını Medine'de dört rekat kıldım. Val asra tabi Medine'de öğle namazını kılıyorlar. Daha sonra çıkıyorlar. E, Zul-Huleyfe'ye vardıkları zamanda da ikinci namazını iki rekat kılıyor. Benim size vermiş olduğum Bugünkü itibariyle şöyle bir, bir başka kaynağa da baktım. Zülhuleyfe ile Medine arasındaki mesafe yaklaşık 11 kilometre. Günümüz itibariyle Ebiari Ali olarak geçmekte. Bu da Abari Ali. Yani yaklaşık 11 kilometre civarında falan bahsediliyor. Şimdi burada görüldüğü gibi bazen 5.5 kilometre ya da 5 kilometre civarında işte kimisinde 17 kilometre yani günümüzdeki karşılığıyla ifade edecek olursak tabi Zülhulefe ile Medine arasındaki mesafeye baktığımız zamanda da 17 kilometre civarında da kabul ediyor. Şimdi tabi şimdi sizin bildiğiniz bir takım işte 90 kilometre vesaire takım şeyler devreye girecektir ilmi ilmihal bilgisi. Ama burada e, gerek ister selasetü emyal dediğimiz yani yaklaşık 5 km civarında falan olsun ya da e, belki çöl farklı olabilir. E, onu Yani karan milli olarak geçer ama gerekse 3 fersah olsun. E, nihayetinde demek ki 10 ile 17 arasında yani 11 ile 17 arasında onu ifade edebiliriz. Ama nihayetinde karşımıza oldukça itiratlı yani farklı e, ölçüler çıkmaktadır. Demek ki bir rivayete göre yani 11 ile 17 kilometre arasında ikisinin ortasını alacak olursak tabi 5 kilometre çok kısa mesafe gibi gelebilir ama tabi bütün bunların hepsini niye göre bakınız? Burada bir şeyden bahsediyorum. Sadece bu rivayetlere bu iki rivayete göre baktığımız zaman böyle bir hükümsü çıkar. Yani 3 tane farklı netice çıkıyor. Tabi bunun ayrıntılarını mesela 1194 numaralı şeye baktığımız zaman mesela Müslüm'ün rivayetine bakabilirsiniz. Müslüm'ün rivayetine baktığımız zaman oradaki durum nedir? 1195 ee, numaralı rivayete baktığımız zaman da Akhra Cehu El-Cema'i ibn İbn-i İbn-i dışında da diğer Musannifler bu o, hadisi kitaplarını almışlardır. Yani işin daha farklı yönlerden e, durumunun tespitini yapmanız mümkün şimdi 271'in oğlu bab'a baktığımız zaman e, bab-ül ezan fil sefer seferdeyken ezan konusu burada çok fazla bunun üzerine durmayayım, e, konu belli kabaca şöyle ifade edecek olursam Ukbe bin Amir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den e, naklen şöyle e, e, rivayet ediyor Rabbiniz azze ve celle bir koyun çobanının dağın arasında dağın şatiyesinde şaziyesindeki ortatan çobanın çobanın yapmış olduğu şeye sevinir. Hoşuna gider. Ne ne yapmış o? Yu'z zinli salat ve yu'salli namaz için ezan okuyup daha sonra namazını kılar. Bunun üzerine Cenabı Hak şöyle demiş: Unzuru ile abdii şu koluma bakın ki yu'ezzinu ve yuqimu lis salati ezan okuyup ezan okuyup namazın ikame ediyor ve benden korkuyor. Katkafa tuli bu kolum için bu kolumu bağışladım ve edkaltuhu el cennete." E bunu cennetime koyuyorum şeklindeki bir rivayetini Ebu Davud bu bab başına uygun olacak e, tarza El ezan fi Sefer Seferdeyken dahi ezan okunmasının gerekliliğine sanki vurgu yapar gibi e, bu rivayeti nakletmiş oluyor. Yani seferdeyken ezan, e, namaz için bile ezan okunduğu takdirde bunun cenab hoşuna gideceğini <gülüyor> ve bunun e, sevabının da büyük olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Sadece bu rivayeti nakletmiş Babil, e, babun el Musaffir ve veye yaşadık bir vakit diye mesela yola çıkacaksınız, yola çıkış esnasında tabi bu herhalde gülmüş şartlar için belki çok fazla bir anlam ifade etmeyebilir şimdi sizin için ama bir dağın tepesindesiniz ya da çölün ortasındasınız her neyse o şartları göz önüne bulundurarak e, bu rivayeti okuyun çünkü o şart, o dönemdeki şartlar bu idi. Hattes'e yani niye göre? Güneş'e göre tayin ediliyordu. Yani güneşin e, batıya doğru kay, meyledip eğitmemesine göre e, ya da güneşin batıp batmamasına göre, doğup doğmamasına göre namaz vakti tayin ediliyordu. Burada bab başında ne var? Bab başında seferi olan kişinin namazını kılacağı belirtiliyor. El-Musafir yusalli ve yeşükü fil vakti vakit konusunda şüphe düştüğü halde Şüpheye düştüğü halde, düştüğü zaman ne yapar? Namazını kılar. Yani acaba vakit girdi mi, girmedi mi ee, şeklinde bir tereddüt hasıl olursa o takdirde, takdirde namazını kılar diye bir hükmü ortaya, e, bab başına koymuş ve bununla ilgili iki rivayeti ve e, aşağıda gelen rivayetleri naklediyor. Burada Haddesena Museddet, Haddesena Ebu Muaviye, Anmis Haç bin Musa kale kultu Enes İbni Malik. Mesaj bin Musa Enes bin Malik'e demiş ki hadis na mahsemi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber'den işittiğin yani duyduğun bir şeyi bize anlat. Tabi buradaki buradaki ma tabi rivayet çok kısa ve net olduğu için büyük bir ihtimalle bunu şimdilik böyle söylüyorum ki ben konuya yani cevaba istinaden Böyle bir sonuç çıkarmak mümkündür. Hz. Peygamber'in seferdeyken nasıl hareket ettiğini, yani seferde kıldığı namazla ilgili olarak soru sormuş ve daha doğrusu bu konuyla ilgili bildiklerini bize anlatıyor diyor. İşittiklerini. Enes bin Malik de Künnâ izâ künnâ mâ ar sallallahu aleyhi ve sellem fil seferi fe kullnâ şems evlem tezül sallâ zuhresin mertahale Bizler İza Künna ma e, Resul'le seferdeyken, seferde Hazreti Peygamberle birlikte olduğumuz zaman, Te biz kendi aramızda derdik ki, Zalat şems tezul. Güneş batıya doğru meyletti mi, meyletmedi mi? Yani zeval vakti girdi mi, girmedi mi? diye tereddüt hasıl olduğu zaman Hz. Peygamber bu haldeyken yani böyle bir tereddüt halde olduğumuz zaman Salle Zuhra öğle namazını kılar, tahale daha sonra yolculuğuna çıkardı şeklinde bir uygulamasından bahsediyor. Yani burada ne yapmış oluyor? Sahabe-i Kiram namazın girip girmediği konusunda bir tereddüt yaşadıkları zaman Hz. Peygamber bu esnada yani bu tereddüt lü haldeyken öğle namazını kılıyor ve yolculuğuna devam ediyor diye Hazreti Peygamberin fiilini aktarıyor. <gülüyor> Aşağıdaki rivayete bakalım. Hatte sena müsette, hatte sena Yahya anşıobete, hatte seni Hamza el Aizi ki o Hamza el Aizi min beni dabe. Burada bir açıklama var yani kim olduğuna dair bir bilgi. E, okuyucusuna sunmuş oluyor e, Beni Dabbe'den, Dabbe oğullarından bir adamdır diyor Ale şöyle dedi Semihet-i Enes bin Malik yine Enes bin Malikten gelen ama farklı tarihten gelen bir rivayet yani e, tereddüdün kaynağı ya da ifadelerin kaynağı her ne kadar e, Enes bin Malikten gelmiş olsa bile ifade ediliş tarzları Enes bin Malikten sonralarına aittir ya gülü canna sallallahu aleyhi ve sellem iza nezele menzilen lem yertahil hatta yusalli ez-zuhra. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir yere konakladığı zaman öğle namazını kılmadan yola çıkmazdı. Lem tahil, yolcuğa çıkmazdı. Yola koyulmazdı. Hatta yusalli ez-zuhra. Şimdi burada bir genel bir kaydeden bahsediyor. Tabii yine burada metin kısa. Peki e, neyle bağlantılı? Şununla bağlantılı kuracak tabi. فَقَالِ لَهُ رَجُلُونَ وَاِنْكَانَ بِنْصْفِ النَّهَارِ Tam gündüzün ortasında olsa bile mi? Bu demektir ki gündüzün ortasında bir tereddüt hasıl oluyor. Yani burada bir şek var. Burada bir şüphe var. Vaktin girip girmediği konusunda bir şüphe olduğu için Ebu Davud ilgili kısmı, bu kısmı özellikle vurgulamak için bu rivayeti bu şekilde naklediyor. ve inkane bunun üzerine de es malik ve inkane bi'sünnahar. Yani gündüzün, günün ortasında bile olsa yani güneş tam tepedeyken daha doğrusu menedip etmediği konusundaki o e, sınır var ya o sınır haldeyken bile Hazreti Peygamber namazını e, yapmış oluyor, öyle namazı kılmış oluyor. Şimdi niye bunu e, aktarıyor? Yani bu soruyu soran kişi o inkane bir ınıfın nehar yani günüzün ortasında da mı bunun anlamı şu hani kerahat vakti ifadesini kullanıyoruz ya güneş tam tebedeyken ifadesi tabi burada bu soruyu soran kişide de böyle bir bilgi olduğu için o inkanı bir nehar ifadesini böylece kullanmış oluyor fakat Hazreti Peygamber bu konumda dahi bu konumda dahi namazını kılıp bu tereddütü olduğu zaman hemen yola çıktığını belirtiyor. Evet gördüğünüz gibi iki rivayette iki rivayette de e, seferi olan, seferi durumda olan kişinin namazın gelip girmediği konusunda e, şek hasıl olduğu zaman dahi namazını zannı galipe dayanarak namazını kılabileceği ve ondan sonra yolculuğa çıkacağını belirtmiş oluyor. Yani insanın başına her türlü şey gelebilir. Dolayısıyla da bu gibi durumlarda da ne yapması gerekir? Zann-ı namazı kılıp yola devam etmek gerekir şeklinde bir hükmü okuyucusuna vermiş oluyor. Ve ilgili dayanak noktalar da bunlar. El-Müsafir yusalli ve ve yeşekü fil vakti. 197 ve 98 numaralı rivayetlerde işte Nesai'yi ne tahric etmiş yani kitabını almış. Ee, 99 numaralı rivayet gelince bab Cem Bey'in Salate'in. Şimdi namazların birleştirilmesiyle alakalı yani namazın cemmi meselesinde bir başka konu yani seferi deki konuyla alakalı Hattesana el-Kanebiyyü, An-Malik, An-Ebi Zübeyir, An-Ebi Amir bin Masıra, Amir bin Masıra el-Leysi bildiğiniz gibi bazı biyografi ya da rical alimlerine göre sahabi sayılmıştır. Bundan dolayı da ki bunun vefat tarihi Hicri olarak geçer. Bazılarınca da sahabi sayılmamıştır. Ama genel kabul, genel kabulden bahsediyorum. Ee, Ebu Tufel Amir bin Vasıra'nın sahabi olduğu yönündedir. Ama bunun karşısında da sahabi olmadığını söyleyenler de onların da haklı gerekçeleri var. Onlar da söylemiş oluyorlar. Ebu Tufel Amir bin Vasıra en e, burada Muaz bin Cebel'den naklen söylüyor. Enne Muaz bin Cebel ahberahum Muaz bin Cebel'in kendilerine haber verdiğine göre Ennehum onlar yani sahabe-i kiram haracu mea rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fi gazveti tebuk Tabuk gazvesinde Hazreti Peygamberle birlikteydiler. Birlikte sefere çıkmışlardı. Yani Tabuk hazvesine doğru gitmişlerdi. Şey Tabuk gazvesinde e, sefere çıkmışlardı. Mekanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yecmeu beyne zuhri ve'l asri vel magribi ve'l ishaye. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de öyleyle şimdi genel bir e, uygulamasından bahsediyor. ayrıntıya girmeden önce genel uygulaması şu. Öyleyle ikindi, yani bu süre içerisinde yani bu gazve içerisinde yani seferiyken öğle öyleyle ikindi, akşamla yatsıyı cem ederdi. Peki ne yaparmış? فَاَخَرَى الصَّلَاتِ yemen Bir gün namazı, buradaki namazı namazdan kasıt e, zuhurdur. Öğle namazını geciktirdi. Öğle namazını tehir etti. Yani doğru attı vaktini. Simma haraca daha sonra çıktı tasalle zuhra. Daha sonra namazı kıldı. Vel asr cem'yan öğle ile ikindi birlikte kıldı. Tabi bunun arka planda kılmaktayken tek başına kılmadığı kıldırdı. Buradaki haraca kelimesi bir yere konaklamıştır. Konakladığı yerde otağından otağanla çıkmış. Ee, işte o savaş otağı dediğimiz o çıkıyor ve e, ya da insanların huzuruna çıkıyor bu an, bir anlamda. Öyle ile ikindi cemelere kılıyor. Sümme da hale daha sonra girdi yani o girdikten sonra sümme haraca daha sonra çıkıyor. Fasallil mağribe vel isha cem'an. Akşamla da yatsı cem etti diye Ma'z bin Cebel'den gelen Muaz bin Cebel'den gelen rivayeti burada nakletmiş oluyor. Yani seferdeyken Hazreti Peygamber öğle ile ikindiği akşamla yatsıyı cem etmiştir diye bir hükmü e, koymak suretiyle ilgili o hükme e, medar olan, kaynak teşkil eden rivayeti nakletmiş oluyor. Ve bir başka rivayet aynı konuyla alakalı Hattesina Süleyman bin Davud el-Atekiyu el Hattesina Hamad Hz. Enes'e nafi Nafi İbn Ömer, Nafi Mevla İbn Ömer diye geçer kaynaklarda Mevla İbn Ömer. Yani Abdullah İbn Ömer'in azatlı kölesi. Azat etmiş olmakla beraber e, Nafi e, Abdullah İbn Ömer'in e yanlar hiç ayrılmamış, hep onun hizmetinde bulunmuş ve gerek Abdullah İbn Ömer'in gerekse Hz. Ömer'in pek çok uygulamasına da şahitlik etmiştir ve onun vesilesiyle de onun vasıtasıyla pek çok bilgi hadis kaynaklarına intikal etmiştir. Özellikle İmam Malik'in altın zincirlerinden bir tanesi budur. Malik, Nafi, An Ömer diye geçen rivayet, yani rivayet zinciri, gerçekten altın bir zincirdir. Şimdi burada diyor ki Nafi, ki Nafi e, Abdullah ibn Ömer'in azatlık kölesi ve, ve onun yanında sürekli bulunan, onun hizmetinde bulunan birisi. Enne İbni Ömer üstü süreğe ala safiyyete ve hüveb Mekke'te. Mekke'deyken e, Mekke'de olan e, Safiye'nin cenazesine e, yetişmek için, alelacele yetişmek için yola çıktı. Fesara hatta garabeti şems ve yola devam etti. Yani hemen yola çıkıyor ve devam ediyor. Fesara hatta garabeti şems, güneş battı. Yani güneş batınca kadar devam etti. Ve bedeltin nücum. E, bu arada yıldızlar çıktı. Yani güneş batınca hemen yıldızlar gözüktü. Fakale inne nebi tabi bu arada şurada bir boşluk var. Yani niye boşluk var? Burada namaz geldi, geldi, geçiyor. Burada ikazlar var. Bu ikazların daha ayrıntısını aşağıdaki rivayetlerde göreceksiniz. Bunun üzerine Abdullah İbni Ömer diyor ki inne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ acile bihi amru fi seferin cema'beyni hâteyni salateyni hasare <fessarâ> hatta ve şafak fenzel fecma beynehuma. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iz e, iza emrun fi seferin acele yola çıkması gerektiği zaman. Yani bu şekilde ifade edebiliriz, tercüme edebiliriz. Yani bir iş onu seferde acele ettirdiği zaman yerine e, acele yola çıkması gerektiği zaman şu iki namazı yani akşamla yatsıyı cem ederdi diyerek yola devam ediyor hala. Fesara hatta gabe şafak. Ve güneş battıktan sonraki ortaya çıkan, bu arada yıldızlar da çıkmıştır. Ve şafak şafak kayboluyor. Yani şafak kayboluncaya kadar, bizim şafak kayboluncaya kadar yola devam ediyor. Ve os esnada fenezel'e konaklayıp fecema beynahıma her iki namazı cem ediyor. Yani akşamda yasayı cem ediyor diyerek, burada bir sahabinin yani Abdullah İbn Ömer'in yolculuğu esnasında ki tavrını, hareketini, fiilini örnek olarak gösterip, ama Abdullah İbn Ömer'in de uygulamasını Hazreti Peygamber'e dayandırdığına dair rivayeti burada bizi örnek olarak vermiş oluyor. Yani sefer esnasında hangi sürede, yani hangi vakitte? İki namazı cem ettiğine dahi bir uygulamadan bahsetmiş oluyor. Sana Yezid bin Halid bin Yezid bin Abdullah bin Mevheb, Mevheb Erremli. Erhemdani Hatte Sina al-Mufattal bin Fadale ve Leys bin Sa'd, Anhisam bin Sa'd, Anabi Zübeyr, <gülüyor> Anabi Tufeil, An Muaz bin Cebel. Bakınız yukarıdaki rivayetin farklı bir, eee yukarıdaki rivayetin farklı bir eee veçhesi. en sallallahu aleyhi ve sellem kana fi gazveti Tebuk izâ zağat eş-şems qablen en yertahile. Şimdi önce isterseniz oraya bakalım. şu rivayet, bakınız kim? Abdullah Ebu Tüfe'l Amir bin Vası elleşi, Muaz bin Cebel bu rivayetten gelen, yani daha doğrusu, şuradan itibaren farklılaşan, senede farklı olan rivayete baktığımız zaman genel çerçevede Tebuk gazetesinde Hazreti, Hazreti Peygamber'in öğle ile ikindi akşamına yasayı cem ettiğini öğle namazını kendi namazının vaktine yakın olarak geciktirdiğini ve benzerinde tekrar akşamla yası da benzer şekilde yaptığınızı söyledikten sonra o genel ifadeyi ifadelendirilen rivayetten sonra bunun biraz daha ayrıntılı olanını naklediyor. Peki neymiş o? en Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâne fî gazve t-tebûk izâ zâkat-i şemz ile hani tehir etti diyordu ya akhara salate diye devam ediyordu. İza zağatış şems kablen yani yolcular çıkmadan önce yolcuya çıkmadan önce güneş batıya doğru meyletmeye başladığı zaman yani vakit girince ilk vakitte ne yaparmış cemaa beyna zuhri asri öğle ile ikindi yani öğlenin ilk vaktinde ilk vakit olduğu anda öğle ile ikindi cem ederdi tahil, ama yolcuya çıkmadan önce Ve yer ben fakat burada şey var. Ve tahil, hil fakat güneş batıya meyletmeden önce. Güneş batıya meyletmeden önce yani vakit girmeden önce yola çıkmışsa yola çıkmışsa akara zuhra hatta yenzirel ilasr ta ki öğle nama, şey ikindi namazının vakti gelinceye kadar namazı tehir ederdi. Ve fil mağrib misle zalik. Akşam namazı için de benzerini yapardı. İngabet-i şems kablen yertah ile yola çıkmadan önce, yine tabii bunlar seferi esnasında, seferi esnasında oluyor. Yola çıkmadan önce güneş batıya doğru meylederse özür dilerim. Güneş batarsa güneş kaybolursa yani cema'a beyn el mağrib Akşamla yatsıyı birlikte cem ederdi. Ve yertahil qabl entaqıb ama güneş batmadan önce. Güneş batmadan önce yola çıkmışsa, güneş batmadan önce yola çıkmışsa akkaral mağribe hatta yenzilel işa'yı, ta ki yatsı namazı için konaklayıncaya kadar akşam namazını tehir ederdi. cema cemabeynehuma daha sonra her ikisini birlikte kılardı. <gülüyor> Burada gördüğünüz gibi yukarıdaki rivayette çok genel bir ifade var. Ama burada nasıl uyguladığına dair bir bilgiyi bize burada Ebu Davud nakletmiş oluyor. <gülüyor> Evet Gali Ebu Davud burada yine kendi künyesini kullanarak Revahu Işan bin ve An Hüseyin bin Abdillah An Küreyb, An Abbas burada Muaz bin Cebel'den gelen rivayet var. İbni Abbas'tan gelen rivayeti bir sallallahu aleyhi ve sellem Nahve Hadisi El Mufattal Bin yine İbni Abbas kanalıyla Mufattal ve Leis yani e, şu Mufattal ve Leis'in e, olduğu ravilerin naklettiği rivayetin de İbni Abbas'tan geldiğini de aynı zamanda bu şu anlama gelmiyor. Yani i̇bn Abbas'tan da gelen rivayetlerde Mufattal ve Leis vardır anlamında değil. Mufattal ve Leis'in nakletmiş olduğu rivayete benzer bir rivayeti i̇bn Abbas da nakletmiştir. Ama şu kanalla diyerek e, okuyucuya bu rivayetin farklı bir versiyonun, farklı bir tarihin olduğunu belirtmiş oluyor. Şimdi lütfen biraz daha dikkatli olalım. Hattesana Kuteybe, Hattesana Abdullah bin Nafi, Annebî Mevdûd, An Süleyman bin Ebi Yahya An İbni Ömer e, Kale ma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beynel el vel işai kattu fissefer illa merreten Burada Abdullah İbni Ömer'in Süleyman bin Ebi Yahya'nın Abdullah İbni Ömer'den Naklettiği bir rivayet var e, Genel bir uygulama var Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Akşamla yatsıyı Seferdeyken sadece Bir defa cemetti şeklindeki bir uygulamasını bize haber vermiş oluyor. Yani Hz. Peygamber bu cem olayını, cem hadisesini seferdeyken sadece bir defa gerçekleştirmiştir. Şeklindeki rivayeti Ebu Davud naklediyor. Buna karşılık Ebu Davud, Galebu Davud Hazırr Yurva an Eyyub, annafi, an mevkufan. Ancak bu şu tarihten, şu tarihten ee, mevkufen ala İbn-i Ömer yani bizzat i̇bn Ömer'in uygulaması olarak bakınız i̇bn Ömer'in uygulaması olarak mevkuf olarak gelmiştir diyor innehu lem yura i̇bn Ömer zira e, i̇bn Ömer e, yani akşamla yasını cem etmeyi e, kendisi görülmemiştir kat asla illa tilken leyle, leyleti sadece o gece ya sadece o gece Abdullah ibn Ömer'in e, akşamla yası cemettiği görülmüştür. Yani dedi hangi gece Leyletes Leyletes Ala Riha Alasafiyete. Safiye'nin cenazesi için yola çıktığı gece. Feruve'nin hadisi mekul ennafi ennehu ra ibn Ömer fa le zalik menratun ev Şu kanaldan gelen yani yine Nafi kanal ile gel, Nafi mekul kanal gelen bir başka tarihte ise Abdullah ibn Ömer'in e, sadece bir defa değil, iki defa da yaptığına dair uygulamasına da, e, uygulamasına da haber veren bir başka rivayet olduğu belirtiliyor. Tekrar söylüyorum, şimdi burada belirtilen durum, şeyin belirttiği, yani Abdullah ibn Ömer'in belirttiği durum esasına bakıldığı zaman Ebu bu Davud'un naklettiği şey mevkuf olarak gelmiştir. O da Abdullah İbn Ömer'den kaynaklandığı için. Devam ediyoruz Hadiseni El Kahne şimdi buraya kadar okuduklarımız hep seferiyle alakalıydı. Yani seferdeki namazın cem'iyle alakalıydı. Şimdi eee Şimdi buradan itibaren biraz daha durum farklılaşacak. Hattas sana el Kanebi an Malik, annemiz Zübeyr el Mekki, An Sait bin Zübeyr, An Abdullah bin Abbas gale. Sallallahu sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Abbas'tan gelen rivayette, o şöyle demiş. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eee salla Zuhre vel asre cem'iyan. Öğle ile ikindi birlikte kıldı. Vel mağrib ve'l işa'yı cem'iyan akşamla yasıyı da birlikte kıldı. Yani öyle ile ikinci akşamla yasıyı yas namazını cem ederek kıldı. Ama hangi durumda? Şimdi yukarıya kadar ne vardı? Hep seferdeydi, değil mi? Zaten konu başta da seferde. Fiqairu <gülüyor> haufin Bakın şimdi bunun altını çizin. Fiqairu haufin yani herhangi bir korku ya da endişe olmaksızın ve ee, en önemli olan kısım da şudur olal seferin sefer olmaksızında yani seferinin dışında sefer olmaksızın ya da herhangi bir korku endişe olmaksızın da Hazreti Peygamber öğle ile ikinci akşamına yasayı cem etti. şeklinde bir e, rivayeti naklediyor kim? Ebu Davud kimden? Kanebi vasıtasıyla esasına İmam Malik'ten naklediyor Peki İmam Malik ne demiş? Kale Malik Ben bunun yağmur olduğu zaman yağmur olduğu zaman bunun böyle olduğunu düşünüyorum diyor. Yani sefer olmaksızın ya da korku olmaksızın Medine'deyken, mukim iken, mukim iken Hazreti Peygamber'in yağmur yağdığında tabi bu yağmur derken böyle çiseleyen bir yağmur da elbette çok büyük bir yağmurun olduğu durumda yani namaz yaha çıkamadığı durumlarda bir başka ifadeyle e, ashabın namaza gelememesi durumlarında ne yapmış? E, namazı cem etti. Öğle ile şimdi cemetti cem etti diye İmam Malik böyle bir görüşte bulunuyor. Galebu Davut yalnız başka tarihten Merwahuhu Hammad bin Seleme nahvehu. Hammad bin Seleme de buna benzer bir rivayeti nakletmiş. Anne biz Zübeyr. Ravahu Qurra bin, bin Halid. de Ebu Zübeyr'den, Ebu Zübeyr'den şunu da nakletmiş. Fî seferatin safernaha ilâ Tebük. çıkmış olduğumuz seferde. Diyerek burada farklı bir tarihten olan bir rivayeti naklediyor. 1204 nolu rivayete bakalım. Yine bir Tabbas'tan gelen farklı tarihten gelen rivayet. Doğrudan metne, metne geçeceğim. Ansait Said bin Cübeyl, An Abbas, gali, Cema'na Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ez zuhra vel asra, vel maghriba, vel e. evet buradan bil Medineti, öğle ile ikindi akşamına yazsığı Medine'de cemetti. Min gayri kavfin, yani fi gayri kavfin ifadesi e, kalıbın yerine, burada min gayri kavfin, hani hatırlarsanız, e, yani yukarıda baktığımız zaman, ben bunun yağmurdan dolayı olduğunu düşünüyorum demişti İmam Malik. Burada da buradaki gelen civayette de vela matarin şeklinde İbn Abbas'ın e, bir İbn Abbas izafe edilen bir farklı bir uygulama İbn Abbas'daki İbn Abbas e, aktardığı bir e, şey var burada. Hazreti Peygamber'e ait uygulama. Yani min gayri havfin ya korku olmaksızın ya da Yağmur olmaksın, Yani ortada herhangi bir sebep yok. Ne yağmur var, ne korku var, ne endişe var ya da ne sefer var. Onlar olmaksızın Medine'de Hazreti Peygamber namazı cem etmiştir. Şimdi asıl can alıcı nokta burası. Fakih <gülüyor> el-İbn Abbas'a denildi ki: "Ma irade ilazalik." Hazreti Peygamber bunu Hz. Peygamber'in bunu, bunu yapmaktaki muradı neydi? Bunun amacı neydi? Niye böyle yaptı? Şimdi bu rivayetin naklettikten sonra yani ortada ne yağmur var ne korku var. Bu durumda olmaksızın e, Hz. Peygamber namazı öğleyle ikinci akşamla yasayı cem etmiştir. Cevabı aynen şu. Erade elle tuhrice ümmetehu elle tuhrice ümmetuhu Ümmeti, ümmeti zorluğa düşmesin. Ümmetine ya da bir başka okunu şeklinde görüldü. Ümmetine zorluk çıkartmamak için şeklinde la haraca. Zorluğa çıkmaması. Ümmetine zorluk olmasın. Ümmetine meşakkatli olmasın. Düşüncesiyle düşüncesiyle Hazreti Peygamber bunu murat etmiştir diyerek böyle bir uygulamanın Bundan kaynaklandığını Abdullah i̇bn Abbas nakletmiş oluyor. Ne diyeceksiniz? Diyecek bir şey yok. Yani seferde değil. Korku yok, endişe yok, yağmur yok, kar yok, fırtına yok misalince. Ama nedir? Hazreti Peygamber ümmetine demek ki güncel ifadesiyle ya da bir başka ifadeyle çıkardık. Biraz nefes aldırmak amacıyla ya da demek ki zorluk olabilecek bir durum hasıl oldu ki o zorluğu ya yani da o meşakkatı ortadan kaldırmak için böyle bir uygulama yapmış. Evet. İşin fıkıh yönünü, fıkıh yönü üzerine durmuyorum ama biliniz ki Ilk dönem temel hadis kaynaklarımızda bu ve benzeri rivayetlerin en ayrıntılı bir şekildeki uygulamaları hele musanlev türü e, eserlerde musannet türü eserlerde daha ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır ancak sünen türü eserlerde ise sadece sadece süzgeçten geçirilerek dein yerinde ise süzgeçten geçirilerek rivayetlerin bu şekli bu formatı bu şekilde dönüştürülmüştür Bunlar önemli hususlar bunları e, Dikkatten e, kaçırmamak gerekiyor. Evet şimdi burada yukarıdaki rivayetlerin biraz daha farklı uygulamaları var. Dedim ya e, Hz. Safiye'nin şey, Safiye cenazesine yetişmek için alellecele yola çıkmıştı Abdullah İbni Ömer. Bu rivayete e, onun biraz daha ayrıntısı. E, hemen okuyayım. Nafiye Abdullah bin vakıt Şimdi Yolculuk esnasında Nafi var, Abdullah bin vakıt var. Enne Müezzin İbni Ömer yani Nafi ile beraber aynı zamanda Abdullah bin vakıt isimli Abdullah İbni Ömer'in müezzini de varmış. Gale şöyle dedi es -salah. yani o süre içerisinde şimdi hemen aniden yola çıkmışlardı ya yola çıktıkları zaman e, müezzin diyor ki namaz vakti geldi artık namazı kılalım. İbn Ömer sir yola devam et sen devam et deyince hatta izâkânın kâble guyûbul şafakî. Yani şafak kayboluncaya kadar bu devam etti. Nezere fesallel mağribe daha sonra indi, yani bineğinden indi ya da konakladı. Akşam namazını kıldı, Sümmen Tazar'a bir müddet bekleyip daha sonra hatta gâbe şafak şafak kayboluncaya kadar bekledi. Fesallel aşağı ve Eee yatsı namazını kıldı. Süb mekaale inne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana iza acile bihi emrun haset peygamber acile yola çıkması gerektiği zaman sana misli sanatı şu benim yaptığım gibi yapardı. Dedi fe sarafa fi zal mesirete salasin. Dolayısıyla bir 3 günlük, üç gün 3 gecelik bir mesafeyi e, içerisinde bunu yapmış oldu. Gale Ebu Davud, Revahı İbn-i Cabir, Annafi, Nahvehazâ bi'isnâdihi. Yine benzer isnatla, benzer metinle bu rivayeti nakletmiş oluyor. Evet yine benzer manayla alakalı, yine bu konuyla alakalı farklı bir tarihten gelen rivayeti nakletmiş. ilave bir takım metinlerle. Gale Ebu Davud, Revahı Abdullah bin Ala ile gelen rivayeti. Annafi, Galeh. Hatta İzaikani aynıle Zehab-i Şafak. Yani burada hem lafız farklılığı var, hem de biraz daha manaya farklı bir anlam katan bir ifade var. Şafak gidinceye kadar. Nezale Fecema Beynehuma şeklindeki rivayeti aktarıyor. Şimdi burada 1270 olur rivayette önemli bir ayrıntı var. Bu ayrıntı önemli çünkü yukarıda gelen bütün rivayette de Hazret Peygamber'in namaz kıldığı ifade ediliyordu. Yani salla Aleyhi ve Vüal Cemiyan. Hep e, onu okuyan kişi Hazreti Peygamber'in tek başına kıldığını falan zanneder. Herhalde e, onunla alakalı farklı bir uygulama var ki i̇bn Abbas'tan gelen An-ıbni Abbas'in قال sallâ bina bakın sallâ bina burada namazı kıldırmak demek. Yani lafız olarak tasrih edilmiş oluyor. Sallâ bina Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bin Medine-i Semaniye ve Seb'an, el-Zuhre vel-Asre vel-Maghribe vel isha yani bu demektir ki Hz. Peygamber işte Medine'de bize namazı kıldırdı. Yani 8 ve 7 derken şu semaniyenin karşılığı 4 4 kıldırdı. Anlamına geliyor ban 3 4 şeklinde bu şekilde bir ifade var. Ölem yekul Süleyman <gülüyor> ve müsettet bina. Fakat senete geçen e, rivayette ise şimdi yukarıda geçmişti ya hatırlarsanız Süleyman e, ile müseddet bir müsaretten gelen rivayette İbn Abbas'ın e, ifadesinde bina ifadesinin geçmediğini bizzat belirtmiş oluyor. Gale bu Davud revahü salib mevle et tev'eme an İbn Abbas'ın gale fi gayrı matarin yine bu tarihten gelen ifadede fi kayrı matarinin şeklinde geçmiş. Burada mesafe olarak şunu okuyalım. Mesafe ile alakalı bir durum var. Hattas Ahmet bin Salih, Hattas Yahya bin Muhammed el el evet, el-Cari, el özür dilerim. Hattas Abduraziz bin Muhammed an Malik, an Ebi e Zübeyr, an Cabir, en-Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gabet lehüş-şems bin Mekke'te. Hazreti Peygamber de Mekke'deyken güneş e kaybolduğunda Tecema beyne huma bir serif El-Serif. Serif'te Hazreti Peygamber namazı cem etmiş. Burada yaklaşık yine e, e, serifle Mekke arasında şu var. Hişan bin Saattan gelince vakitte ashratu emyal. Yani Beyne Mekkete ve Serif. Mekke ile Serif arasında 5 mil e, lik bir mesafe söz konusuymuş. Burada da Hazreti Peygamber ne, ne yapmış? Namazı cem etmiş. Evet, farklı ifadeler ya da farklı lafızlarla yine e, Abdullah bin Dinar'ın da nakledilen bir ifade var. Yani Abdullah Ibn i Ömer'in yolculuğu esnasındaki durumdan bahsediyor. Bu biraz daha yukarıdakilerden e, farklı farklı derken daha ayrıntılı bilgiler yer almakta. Lafız farklılıkları, izah-ı Emrun diye geçer Buradan mesela İzacettebihi Es-Seyr ifadesi alır. Artık bundan sonrası e, tamamen e, size ait. Umarım zaten alışmış oldunuz. Şöyle bir Bakalım. Evet, oradan namazın kısaltılmasıyla alakalı bir şey bab başlığı var. Evet, buraya kadar artık vakit doldu. Evet arkadaşlar, Artık bundan sonrası tamamen sahip zaten çok da fazla şey yok. Yani sıkıntı olabilecek durum söz konusu değil. Öyle zannediyorum ki artık alışkanlık beydah olmuştur. Bu tip metinleri okuma noktasında aşinalık kazanmışsınızdır. Evet haftaya tabi canlı ders yapmayacağız. Haftaya vize sınavlarınız var. Size sınavlarınızda tekrar başarılar diliyorum. Tekrar gelecek derste görüşmek dileğiyle. Tabii sorumlu olduğunuz zaman ilk geldiği ünitedir. Öncelikle onu ifade edeyim. Peki tekrar görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.